Modan sabahlar. Modern sabahlar. Modan sabahlar. Radyo dinleyicisi Modan sabahlardan günaydın Ege Kaya'can. Günaydın Oktay, nasılsın? Oksay Demirci. Hoş geldiniz Ege Kaya'can. Ee, Fire 3 Henüz gelmedi stüdyolarımıza Hepinize günaydın diyoruz 2 Nisan sabahında Sevgili dinleyiciler biliyorsunuz bir süredir Cuma sabahlarını Bant yayını olarak Gerçekleştiriyoruz ve Bant yayın Türkiye gibi gündemi çok hızlı Değişen ülkelerde oh, demirci. Hakikaten de garip <gülüyor> bir şey de, Sen de söyle ara ara söylüyor ben ismimi devamlı ya Hayır kaç kaç tane kelime ettin 6-7 tane kelime ettin araya ismini söylemedin Ege Kayacı Tamam ve biz de her bant yayında bir şekilde gündem şu anda konuştuğumuz sıralarda bu yayınlandığı sırada ne olacak bilmiyoruz diye dinleyicilerimizi hatırlatıyoruz. Salı günü biz kayıt yapıyorduk. O kayıt sırasında elektrik kesintisi vardı. Gelecek mi gelmeyecek? Bütün mi? Türkiye'de elektrikler kesilmiş. Bundan bahsediyorduk. Hakikaten de bahsedilmeyecek bir şey de değildi. Yayını bitirdik. Ondan sonra da işte bu Adalet Sarayı'ndaki rehin krizi çıktı. Ardından balyoz davası açıklandı. Sonra operasyon oldu. Savcının öldüğü haberi geldi. Dün bu haberleri takip etmeye çalışırken bir başka saldırı oldu. Falan bu gündem hakikaten çok yoğun. Biz de onun bombardımanı altında gerçekten yorgun bir şekilde dün ne diyeceğimizi bilemez şekilde yayındaydık. Bunun değerlendirilmesi de adam gibi yapılamadı. Benim takip ettiğim kadarıyla tam anlamıyla böyle bir e, şu oldu şu oldu şundan olmuştur bundan olmuştur Bu şu, şu tip e, kokular yükseliyor bu işten falan diye herkese konuştuğu şeyler var ama maalesef berberde konuşulan konular gibi yani bunu derinlemesine konuşması gerekenler böyle konuşurken hakikaten bu olayı biraz daha soğukkanlı bir şekilde değerlendirmek adına e, susmak gerektiğini düşündük savcımıza Yakınlarına başsağlığı diliyoruz ve haberi takip edeceğiz sizler gibi. Geçiştirilip götürülmesine, bir şeylere malzeme edilmesine e, izin vermemeye çalışacağız. Bizim e, görevimiz habercilik değil ama haberleri doğru okumayı artık hepimiz öğrendik bir şekilde. Mutlaka. Nereye çekildiğini, nasıl yapıldığını. E, çok örneği var, evet, çok... E, Yakın tarihte de örneği var, geçmişte de çok örnekleri var. Bu olayların öyle böyle seçime yaklaşırken kimin nasıl değerlendirildiğini çok iyi biliyoruz. Gördük çünkü yani okumamıza da gerek kalmadı. Biraz gazete okuduk, o dönemlerin içinde yaşamış olanlar belki yaşa daha büyük olanlar daha yoğun biliyorlardır da biz de Şu yaşımızda çok örneğini gördük Herkes gibi o yüzden soğukkanlılıkla Takip etmeye devam edeceğiz Diyelim takip, 1 Nisan programı bizim Takip ettik bir yandan da şeyi de Söyleyelim ee, kendi aramızda da Akıllı uslu konuşan adamlar olarak Kendi aramızda da e, Bazı noktalarda e, Zıt düşündüğümüzde ortaya çıktı Bunun yayında tabii ki konuşmayacağız e, Ama sonuç olarak e, Dünkü Dünkü e, Dün gerçekleşenler, dün yaşananlar, daha doğrusu önceki gün yaşananlardan en basitinden elektrik kesintisiyle ilgili hali hazırda iki gün oldu değil mi? Tabii. Net bir açıklama yok. Yani işte sabotaj ihtimali diyorlar, onun dışında bilerek bazı elektrik dağıtım... Ya da satış şirketlerinin e, işte şarteli kapattığı zarardan dolayı falan gibi teoriler var. Hı hı. Bunlara bu teorilere hayır efendim şöyledir diyerek son noktada konulmadı. Konulmadı. O yüzden de başka başka e, şeyler teoriler konuşulmaya devam ediyor. Konuşulması gereken çok şey var. Soğukkanlılıkta konuşmak gerekiyor. Çünkü hakikaten de çok e, acele söylenmiş şeylerin e, çok... Hızlı verilmiş tepkilerin yanlış yerlerde daha doğrusu belli yerlerde evet şunu bekliyoruz şimdi şu tepki gelsin de biz de manevramızı yapalım diye beklendiğini biliyoruz. Alet olmamak için de biraz daha soğukkanlı biraz daha bilgiye dayalı şekilde devam etmek adına bekliyoruz mümkün takip ediyoruz. Mü, mümkün mü bilmiyoruz tabi ama sonuçta olan bizim modern sabahlar tarihindeki özel bir Nisan programımız oldu. Bit artık 2015 diyoruz. 2015'te 2015, 1 Nisan da. programımızı yapamadık. Ama yapanlar var Ege. Ne, nasıl yapanlar var? E, yapanlar Şakaları var. yapmışlar mı? Şakalarını yapanlar, e, ellerinden geleni nerelerine koymayanlar Adlarına koymayanlar. Ben hemen söyleyeyim çünkü evet. tahmin de tehlikeli olabilir. Adları da az, ee, az bir tahmin değil evet. E, onlar var mesela Aydın'dan bir. E... Bu arada bizim evde tam bir modern sabahlar vardı dün. Hadi ya hmm. yaşadınız mı yaptınız mı? Komşumuz geldi kızı. Hmm. Halil'le oynadı. Onlar birbirlerine bir Nisan şakası yapıyorlardı. Tam bizim modern sabahlar style'la. Hiç konuşmadılar mı onlardan? Yok konuşma diye şöyle. <gülüyor> bir Nisan diye. Ha, güzelmiş Korkutma ve bağırarak kovalama şey, Yani 2 Nisan'da tabi bunun değerlendirmesini yapmak e, hatsizlik olabilir mi bilmiyorum ama e, Sonuçta Karşıdakini kırmadıktan sonra e, Her şaka Yani güzeldir Güzeldir her şaka bir, Yani bir demek istiyorsun çetiyorsan. ki 24 Nisan'da İstanbul'da BKM mutfakta gösterim var Biletler biletik sistemi demek istiyorsun Senin şahsi şovunda yaptığın e, Espriler ve şakalar Biraz daha kırıcı gibi geldi bana. Seyircilere yönelik... Öyle değil zaten. Yani hep birlikte gülersek komik. Yoksa öbür türlü birisi birisini birisi üzmek, bozuluyorsa... korkutmak bu şaka değil. Ne yapmışlar Aydın'da mesela? Ben 24 Nisan'daki değil ama 26 Nisan'dakinin daha yok, şey olacağını Nisan'dan düşünüyorum. Bir şeyim yok. 22 Nisan'da Adana'daki esprilerimi biliyorsun. <gülüyor> 22 mi? Evet. Arasında iki gün olduğunu biliyordum ama beri tarafta olduğu hatırlatması iyi geldi. 22 Nisan'da Adana'daki esprilerinin daha iyi olacağını düşünüyorum. Teşekkür ederim. Yani, ne yapmışlar Aydın'da mesela? Aydın'da Nazilli ilçesinde bir belediye çalışanı Ramazan Bey, Ramazan Özkök Twitter'da Oksay Demirci. Herkes kendi ismini söylesin başkasını ismini söylesin. Herkes kendi ismini söylesin. Herkes kendi ismini söylesin. Bize yabancı gelen bir şey ama yani doğrusu anladığımız kadarıyla bu sabah Bence de doğrusu bu gay can Evet Twitter'da aydınında Nazi ilçesinde belediye'de çalışan Ramazan Özkök, e, Twitter'da e, dün belediye başkanı Haluk alıcık Hakkın rahmetine kavuşmuş Ankara'ya rken kaza geçirmiş cenazesi yarın öğle namazında koca camiden Eğri boyun mezarlığına kaldırılacak diye yazmış e, tabi herkes yani ne oluyor ya falan filan diye Ya bir... Türkiye gibi Saniyelik değişimler, gündemler yaşanan ülkede yapılacak şaka mı bu ya? Herkes tabii taziye mesajlarını iletmiş. Ee, ondan sonra bir Nisan şakası yaptığını söylemek durumunda kalmış tabii Taziye ee, şakası daha doğrusu taziye mesajlarını bir tarafı bırak. Siyasi hesaplarla başkan öldüğüne göre şu anda bilmem ne falan filan. Oranın, o zaten onun yeğeni benim akrabam olur oradan şey yürürüz falan diye hesaplar yapan adamlar da vardır. Onlara şaka oldu esas. Ya evet onlar üzülmüş müdür bilmiyorum da. Hevesleri kursağında kaldı En gibi. azından üzülmese bile ama yani buna da en son lafı edecek olan biziz galiba Ayge. Yani evet, işte Çocukta programa gelmeyene öldü diyen. Adamlardan bahsediyoruz yani kendimiz için. Gündem. Gündem değişmesin diye mesela Fahir'in ölümünü bile şu anda gizlilik dinleyicilerimiz. Resmen arkadaşlar. gizliyoruz sevgili dinleyiciler. Ee, Onu aslında 1 Nisan programı için öldürmüştük şaka olarak. <gülüyor> Ama e, şakayı yapmadığımızdan boşu boşuna ölmüş oldu genç bir arkadaşımız. Şakaydı gerçek oldu e, adeta. Ve komik, ee, ve komik olmadı. Ve komik olmadı. MHP'li Aluk Alıcık, e, başkan yani, haberi duyunca çok kızmış. E, ve görevli bir personelin müdür ve amirlerine saygılı davranması gerekir demiş. Bak işte bu şaka kırıcı olmuş. Birine öldü demek aslında... Saygısızlık mıdır? En net saygısızlık ya. Niye? O benim için öldü demek gibi de değil yani. Varlığını inkar etmenin en güzel yolu. Mesela ben sana maymun desem... Sen dersin ki ben maymun bir değilim. Bir form değiştirmişim evet. gibi olur. Evet yani formu değiştirmiş. E şeyde Oktay öldü dediğinde de aslında bir şekilde bir hakaret ediyorsun. Cansız bir bedendir diyorsun Oktay'a. Valla bilmiyorum başkan çok kızmış. Ee, belediye başkanı konuyla ilgili inceleme başlatacağım demiş. Öldün mü ölmedim mi diye mi? <gülüyor> bilmiyorum niye attı bu şeyi diye. Bu tweet'i niye attı? acaba birini gördü ben zannetti o da ölüymüştü falan gibi böyle bir şeyler dayanıyor mu diye ama şakala şaka diyecek mi? Şaka, şaka diyecek de resmi evrakta la geçmez ki ne diyecek şaka len şaka mı onu da diyemez o yüzden düşünecekti işte ya. şaka yahu şaka bile bence resmi evrakta, resmi evrakta sakın duracak bir şey olabilir ee, öyle bir e, şimdi durup dururken başına bela aldı bu belediye çalışanı. Asıl ya böyle hakikaten hiç düşünmeden hareket edenler de biraz uğraşsın ya. İngili, İngiltere'de de bir e, şaka geldi. Şaka da şaka buyurun. E, Telegraf gazetesini biliyorsun. Hı hı. E, İtalya ile ilgili bir şaka gelmiş. İtalya'nın e, pizza kulesini ekonomik darboğa sebebiyle lüks otele çevireceği haberi yazılmış Telegrafta. Hoş bir Ay, gelişmiş ülke evet. şakası da hiç komik olmuyor ya. <gülüyor> Hoş biz çok gelişmiş ülke O yüzden şakalarımızı böyle yapıyık. <gülüyor> tebessüm ettirdi İngiliz gazetesi severler. Ne kadar tebessüm <gülüyor> ettirdi. bir tebessüm. Bursaklardan geçerken ne kadar tebessüm ediyorsam şu habere o kadar tebessüm ettim. Ben daha çok ne yani şu anda resmen itibarsızlaştırmaya çalışıyorsunuz ne tebessüm şehrini. Umarım bu şakadır. Şaka şaka şaka. He, tabii yani çünkü tabii şu şehri geçerken hepimiz kahkahaları buluyoruz. Kahkaha atmıyorum ki ben. Depres sen niye şehrin e, nasıl diyeyim sana sunduğu şeyi abartıyorsun? Kahkaha şekri şehri pursaklar değil ki tebessüm. Ya, ben tatlı bir tebessümle oradan ya geçiyorum. Sen, sen ayrı algılarsın ben ayrı algılarım abi. Sonuçta Ankara'ya ikimiz de bakıyoruz. Sen başka bir şey söylüyorsun ben başka bir şey söylüyorum. Pursaklar Doğru mu? sana demiyor ki buradan geçerken kahkaha artık tatlı bir tebessümle devam et. Ya ediyor. tebessümle o şeyi çantayı açmış. Sen artık çantanın içinde ne bulursan yolculuğuma tebessüm ederek başlıyorum. Havaalanına vardığımda kahkahalar içinde oluyorum. Eğer havaalanına gidiyorsam. O yüzden yani e, başlangıç noktası belli, bitiş noktası kişiye bağlı Lütfen. Çok Zan altında bırakma. O zaman Oktay Bey isterseniz alt. mutfağa Zan alt kahkaha çok güzel ilaç ismi olabilirmiş. Zan alt değil mi? Ha, bu ilacı düzenli için her şeyi zan altında bırakın. <gülüyor> zan alt fortu var bir de onun biliyorsun değil mi? Tabi o zaman şey zan altında değil taş altında bırakıyorsun. <gülüyor> i̇ftira. O iftira giriyor. Çok tatlı şarkıyla bitiriyoruz sevgili dinleyiciler bu saati. Koşayın. Wasting my time. 103.1 Radio o Modern Sabahlar. Mo modern Sabahlar. Söndem günaydın merhabalar merhaba Oktay Bey nasılsınız hoş geldiniz. Hoş bulduk siz hoş geldiniz Fahil Bey özlettiniz kendinizi. Ya özettim işte ya bu saatlerin bir saat ileri alınması var ya bütün benim ayarlarımı bozdu en çok ihtiyacımız olan şu günlerde gerçekten yoksunuz yani Aşk be, olsun aşk ben. olsun ya ben her zaman yanınızda olmasam da yanınızdayım öyle ee, düşünün. Dinleyicimizin bize söylediğini ben de sana söyledim Fahir. Ee, öncelikle hoş geldiniz diyorum. Teşekkür Ve ediyorum. Ve bu yayında e... emeği geçen, geçen herkese bize bizi çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. Bir de prensibimiz var. Herkes bol bol kendi ismini söyleyecek. Hmm. Yani hani kendi bir, ismimizi söylersek o biraz şey olur. Ne olur? E, bir garip olur. Yok hiç garip değil. Biz hiç yapmadığımız için sana bana garip geliyor da herkes öyle yapıyor. Tamam o zaman. Ula e, e, Demirci. Bak mesela. Keşke onu demeyeydim be Bir o. arkadaşınız daha vardı Ege Bey. Ege Kayacan. Hah geldi. <gülüyor> Hattımızda da bir arkadaşımız var. Kim var? Emrah'ın alıcı. Emrah Bey günaydın. Günaydın nasılsınız? Teşekkürler, Teşekkürler. sizden sizden nasılsınız? Teşekkürler biz de iyiyiz. Yoğun işte bir hazırlık dönemindeyiz. Tahmin ettiğiniz gibi. Evet bir kez daha Ankara müzisyenleri toplanıyorlar. 7 Nisan'da. Neler var bu sene evet. repertuarda? Ee, gene hem geçmiş yılların bize anı olarak bıraktığı çok güzel parçalar var. Tanınmış grupların tanınmış parçaları var. Hemen gruplardan sayabilirim. Beatles'tan var. Deep Purple var. Uh, Doors'dan var, Procol Harumdan var, Jimi Hendrix, Led Zeppelin. Peki ya Jeff, Bla Jeff Beck? Yeni var. Peki, ya Jeff Beck? Bağım... Peki ya Jeff Beck? Peki ya Jeff Beck? Bu sefer Jeff Beck yok. <gülüyor> yok mu Jeff Beck? Ee, ama Jimi Hendrix var. Ha. Tabii e, Jeff Beck'e de gene ilham verdiğini düşünüyorum. Çok önemli bir gitarist. Oktay'ın da gönlü olacak Olacak sayı. oradan bir parçamız olacak evet. Evet, peki, peki Emrah Bey 10. yılına girdi Ankara Müzisyenler Projesi Biraz başını gelişimini anlatır mısınız bize e, Eksik olmayın hemen hemen her sene Zaten simponumuzda e, da anlatıyoruz e, Yok canım, canım birkaç sene, senede bir anlatıyorsunuz Emrah Bey şimdi e, hiç öyle demeyin Birkaç senede bir geliyorsunuz programımıza Hiç öyle demeyin Valla bu kadar sene oldu biz zaten hep alınıyoruz Bizim yerimize başkaları sunduğu zaman da bir şey oluyoruz yani, bir tavır koyuyoruz ama... Ve bizim yerimize sunuyorlar diye düşünüyoruz, fark etmişsinizdir onu cümlemizden. Öyle düşünüyorum, ee... bu sene biz, biz beraber olacağız. Değil mi? Biz sunacağız, sahnede evet. olacağız. Bir evet, değişiklik yok kafanızda. E, 10. yıl özel e, anlamlı bir yıl. Evet. E, daha önce bize katkılarınız olduğu çok teşekkür ediyoruz. E, e, Estağfurullah e, canım. de sizin sunuyor olmanız e, biz başımızdan çok sevindirici. E, çünkü e, sizin hem müzikle olan ilginiz hem de e, oraya gelen izleyicilerle olan duyalımınız konsere ayrı bir anlam katıyor. Ben bütün müziktenler arkadaşlarım adını size e, katkılarınızdan dolayı da teşekkür etmek isterim. Rica ederiz. E, Ay vallahi biz böyle şey olduk şimdi. Yüzüm kızardı. Ben evet, böyle evet. sen çirkefleştim bir ara çünkü. Niye biz her sene sunmuyoruz <gülüyor> diye. Şimdi mahcup oldum vallahi. Her sene seve seve evet. Emrah Bey. 7 Nisan 2015 Salı günü yani kaba bir hesapla haftaya Salı. Biletler biletix'ten alınabiliyor OTTÜ Kültür Kongre Merkezi Kemal Kurdaş Salonu'nda 16. OTTÜ Sanat Festivali kapsamında gerçekleşecek değil mi Emre Bey? Evet Yaklaşık 40 civarında müzisyen arkadaşımız gene sahne alacak evet. Bu arkadaşlarımızın önemli bir kısmı şu an Ankara'da yaşayan bir kısmı da Ankara'da müzik yapmış ama şu an Türkiye'nin değişik yerlerinde hayatını devam ettiren arkadaşlar Demin söylüyordum 50. yılın 50. kuruluş yıl dönümü için bu fikir ortaya ilk çıkmıştı. Evet. Ama gelenler ilgi gösterdiler ve yoğun bir ilgi olunca da bir sene şey daha yapalım, bir sene şey daha yapalım deyince bu seneye kadar geldi. izleyenlerin, seyircilerin bu destekleri devam ettiğimiz seçildi. İnşallah bu konserler devam edecek. Bir araya gelme şansınız oluyor mu Emran Bey bu 40 müzisyenle? Yani konser öncesinde müzümüzden çok sevindirici bir durum. Ee, uzun yıllar birlikte çalıştığımız e, arkadaşlarla daha sonra çeşitli edenlerle çok sık görüşme imkanı olmuyor. E, müzik dışında da herkesin başka e, uğraştığı alanlar da tabii ki olduğu için kimisi müzikten e, yoğun bir biçimde eskisi kadar e, birlikte olma şansı da olmuyor. E, dolayısıyla böyle bir konser için e, öncelikle Prova yapmak için bir araya geliyoruz, İşte e, apiş, e, ya posta hazırlamak için, fotoğraf çekimleri için bir araya geliyoruz. E, konserden önce yaklaşık bir buçuk ay e, yoğun bir dönem geçiyor. Yine e, hatırlayacaksınız konserlerden sonra konserimizin bir DVD'sini çıkartıyoruz, bunu YouTube'a koyuyoruz. E, onun için tekrar bir araya gelmemiz, buluşmamız e, söz konusu. Ee, bu yoğunluk arasında ee, Daha önce birbirini çok sık gördüğümüz ama Şu an pek büyük olamadığımız arkadaşlarla Tekrar ee, bir araya gelme fırsatı yaratmış oluyoruz En güzel motivasyonlardan bu, biri o galiba değil mi? Ee, Sizi motive eden Bir de tabii e, hem 50. yıl için başladı Şimdi 10 yıl daha geçti ee, Yaş olarak da e, artık Orta yaşı ee, geçmiş olan arkadaşlarımız var ama bir yandan da yeni müşriyenler katılıyor, genç müşriyenler de katılıyor ee, işte 40 tane müşriyen dediğimizde hepsi 50 yaşın üzerinde arkadaşlar değil ee, 20 yaşında olan da var, 30-40 yaşında olan da var, ee, örneğin benim oğlum Eren de e, bu sene ben çalacak e, mı? Sahnede olacak, olacak. Başka müzisyen arkadaşlarımızın da e, oğulları, çocukları, yeğenleri sayılabilecek yaşlarda arkadaşlar var. E, i̇ki jenerasyonun e, birlikte olduğu bir e, etkinlik diye düşünebiliriz. Peki müzisyenleri de biraz sayalım mı Emrah Bey? Yani 40 tane müziyen olduğu hepsini şu an hatırlamayın. Vallahi hakikaten mi? ne geliyor. Yani birini gelenler... sayarız öbürünü saymayız ayıp olur diye düşünüyorsanız isterseniz. Hiç saymayın. Hiç saymayın. Hatta Ama... sürpriz yani, olsun. Bence saymayayım. evet. Ee, eğer internete girerlerse zaten Ankara müziyenleri bir arandığında bütün müziyen arkadaşlarımızın ismi çıkar. Ee... Daha önce katılıp bu sene katılamayan arkadaşlarımız olabilir, yeni katılanlar olabilir. Ee, ama bu bir aile gibi e, artık geleneksel hali de geldi. Bir etkinliği Türkiye'de 10 yıldır devam ettirmek çok kolay değil. Ben burada Deniz'e teşekkür ettiğini, tabii OTTÜ'yle de çok teşekkür ediyorum. Özellikle de bize yoğun ilgi gösteren ve izlemeye gelen izleyicilerimize de teşekkür etmek isterim. Şimdi son olarak şeyi de öğrenelim sizden. Her sene OTTÜ Burs Fonu yararına gerçekleşiyor bu konser değil mi? Bilet geliri oraya aktarılıyor. Bu senede evet. öyle olacak diye tahmin ediyoruz ve biliyoruz hatta değil mi? Burada bir yanlışlık tabii. yok işler arkadaşım. Hiç oraya katkı veren hiçbir kimse bir gelir almadan, gelir beklemeden bu konseri yapıyor ve o gelirlerin tamamı otobüs sonuna, sonuna aktarılıyor. Ediliyor. Biz ee, en son geçen... Ayrı bir e, tabii ki e, memnuniyet vesile. Evet. Etti. Onun için de bir, biz de size teşekkür ederim. Biz en son geçen e, sunduğumuz konserde e, arkada çok güzel sandviçler vardı. Bu konserde de e, sanatçılar ve mı? sunucular için sandviç düşünüyor musunuz? İnşallah daha fazlasını da düşünebiliriz. Ee, sizin orada olmanız bize gerçekten büyük bir mutluluk veriyor, moral veriyor. Sahnedeki bilgisayarları de motivasyon sağlıyor. Ee, sizin hakkınız ödenmez. Eğer borcumuz olursa da daha sonra ödemeye hazırız. Peki çok teşekkür Sandviç abi. olarak tamam. Sandviç olarak. Çok teşekkür ediyoruz Emre abi, Sağ olun. Görüşmek üzere. Her hoşçakalın. Selamlar sevgiler. Görüşmek selamlar üzere. Selamlar bizden hoşçakalın. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Radyo Türk'e sabahlar, sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. Buyursunlar efendim. Ay, güzel bir haber vereyim size de. Daha doğrusu hakikaten LaFonten'den Seçkiler adlı çok güzel bir köşemiz var. Flash haber herhalde bu LaFonten evet. ismi ilk defa duyuyorum. Yeni bir gündeme geldi. <gülüyor> evet, bu LaFonten. Yeni bir ünlü bu. Evet ve daha da sıkça duyacağız adını önümüzdeki günlerde. LaFonten'den İlanı Öldürseler adlı Türkü mü? Türkçü mü LaFonten? <gülüyor> bence güzel bir toplama albüm ismi gibi oluyor yani. LaFonte'nin seçtikleri. LaFonte'nin en sevdiği türküler. Çok güzelmiş. Ee, şimdi e, çok Ali özür dilerim. Ali Körcan'ın da türkü albümü vardı. Ece Beyaz'ın da vardı türkü albümü. Türkiye'den Ali Körcan albümü. Haberi, Neydi albümü? Türkü Habersiz Türküler. Ha, ha, habersiz, habersiz, habersiz Türküler. türküler ha, ondan önce Beyaz'ın bir şey vardı. Hı -hı. Gimlerde etalim var bahri yarim var. Size bir küçük bir e, hatırlatmada bulunduk canlandırma. Artık ama e, yeni e, gen gençler daha doğrusu yeni nesil beyazı o türküyle değil başka şarkılarla biliyorlar. Ha, evet değil mi? her Erçetin'le Erçetin biliyorlar. Evet. Onunla biliyorlar Fahir. Aman, Aman başka cıkla başka yerlerde başka söyleme bunu. söz vermeyin. E, İsrail'de çok özür dilerim. E, La Fontaine'e mi geçtik? La Fontaine'den İlan'ı Öldürseler adlı eserimize geldik. Buyurun. Ee, İsrail'de, çok özür diliyorum bilimsel konuşacağım için, bilimsel meme, meme diyebiliyoruz değil mi? Hı hı, meme, meme, meme, meme. Evet. İsrail'de e, göğüs diyelim ya niye meme diyoruz sanki zorunluymuş gibi. Tamam hiç fark etmez. İsrail... İstersen torso de. <gülüyor> <gülüyor> Yok canım torso, morso. Lütfen benim ağzımı bozmayınız. İsrail'de göğüslerini silikon vasıtasıyla büyüten model Orita'nın e, fotoğraf çekimi yaptırmaya karar verdi. Tamam, tamam hazır tamam. Hazır, İyi, çektim hazır çektim göğüslerimizi silikon vasıtasıyla büyüttük. Dolayısıyla bunu da ölümsüz kılmak için birlikte silikon göğüsleriyle... Ama arkanı ile... yeme Fahir. Ori tanımın ben e, silikon yaptırmadan önce de fotoğraf çektirdiğini biliyorum. Tabii tabii, tabii. çektiriyor o daha önce de çektiriyor ama... Meraklı fotoğrafa. E, Silikonu bunu... yaptırınca hazır bir birlikte çektirdiğimiz fotoğraflar olsun diye. Teknik tabir ne? Silikon basmak mı? E... Ben de bu hafta bir sonu bir silikon bastıracağım falan gibi mi? Silikon... Şimdi o e, şey şeklinde aslında bastırmıyorsun. Hı. Seninki böyle şey gibi hani böyle pıs, bir tıpası bir şey var işiniyor. gibi oradan şey yapıyorsun. Pıs. Abi basıncı kaç yapayım? Abi 32. Mi? 32 yaptın. 32. <gülüyor> Sağ 32, sol 33. Çünkü... Mesela evet. Pencere, göre, pencere kenarlarına çıkıyor. olursa silikon basmak olur. He. Yani görse olunca onun adı silikon geçmek veya çekmek değil miydi? O senin adı. Ha, doğru silikon çekmek bazı yerlerde de silikon basmak olur. Yaptığın işlem neyse. Çektirme işlemi yapıyorsan. Çekmek. Çekmek. Basmak, basmak. Bunda Bunu e, da yerleştirmek. Yerleştirmek. Bunu tamam. silikonları da yerleştirmiş. Aman demiş bunu da ölümsüz kılalım fotoğraf çekelim. Neyle çektirelim? Aha demişler Orit çok güzel bir fikrimiz La var. Ay, La La Fontaine'in bir eseri vardı biliyorsunuz. Yok o değil demiş. Türk televizyonlarında çok güzel bir dizi var. Eskiden zaten Fatma Giri'nin oynadığı... Yılan hikayesi mi? İlan hikayesi var. İlan'ı öldürseler var. Demişler ki ilanla çektirmeyi düşünür müsünüz? De. Ya demiş bu 1500 senede insanlığın aklına gelmiş en güzel fikir bu olabilir. İlanla fotoğraf çektirmek. İlanla Çok fotoğraf. Güzel. Getirin ilanı demişler. Hemen oradan bir ilan bulup getirmişler. Tamam. İlan da... Şimdi vermişler oryantım da oryantım da heyecanla tabii İlandan e, kim korkmaz? E, tabii yani testiden çıkarsan korkacaksın abi. Bak, Özellikle evet. Habersizken kork ama haberliyken hiç korkma çünkü. E, şimdi bu ilanı vermişler eline. sen ilanın ümüğünü sık. Müran, Buradan bozucandan boğazı... mı? Yok yani şimdi ümünü. bilmiyor demek ümüğünü, ki. ümüğünü vermişler. Bu da heyecandan ümüğünü sıkmış. İlan böyle <gülüyor> falan yapıyor. Ben de bir rahatsız oldum Nasıl? hakikaten. Ondan sonra ay öyle yapmayın oritanın falan derken. Daha önce hiç ilan tutmamış mı? Bilmem. Ever once? İlan tutanların çok olsun demişler. <gülüyor> Hayır o ilanı ilk başta tuttuğun zaman böyle narin tutacaksın. O yavaş yavaş zaten şey yapar alışır. Lıp diye bırakır kendine doğru söylüyor. İlan kuş gibidir ya çok sıkarsa ölür. Az sıkarsan, az sıkarsan kaçar. Az sıkarsan kaçar veya şey yapar. Tabii o can havliyle ilan ne yapmış? Isırmış, Isırmış mı? Lak diyesen. Hadi canım. E, affedersin göğüs nahiyesinden hanımefendinin. Orası denk geldi. Oraya, abi, orası abi, denk, denk gelmemesi mümkün değil artık. Fotoğrafları tabii gördüm. O. Her yer göğüs, her yer göğüs. E, ondan sonra oradan şey olunca. Haydi oriti almışlar apar topar. Teknoloji. Ha, tetanos aşısı yaptırmaya. Ben bunu Demir kez... yılan mıymış bu ya? Demir yılan değil. tamam normalde başka böyle kedi köpekte de böyle. Bu tuz teton... aşısı olur ya. tetonoz dediğim <gülüyor> bir yere çizdiğinde demirden geçen şey. Değil İlan miyordun? kudurarak öldü. <gülüyor> İlanın dişleri şey miymiş? Pas, Pas, görüyünce... Paslı çivim miymiş? Vallahi doluursu an... vardı belki. Piletin ee? yaptırmışlar. İyi, ee? i̇yi bir dişçisi yokmuş, onu anlıyoruz. Ondan sonra oya sokunca birisi de ah demiş yazık bu ilanı da bari bir şey yapalım bu da çünkü böyle bir garip hareketler falan. Sen hayvanı al hemen apar topar. Onu da hastaneye. İsrail Veterinerlik Fakültesi'nin özel bir birimine götürmüşler. Şu anda konuştuğumuz haber hayvan eziyeti üstüne bir şey. Şu noktaya kadar evet bak bu bir ibret vesikası. Sen ilanı götürmüşler. E? Müdahale müdahale. İlan maalesef. Roketlemiş, roketlemiş. O. Hemen demişler bubadan. silikon mu çıkmış? Vallahi boğazından değil bildiğin silikon zehirlenmesi. He, he. He. Ay, Orit üzülmüş, üzül. Keşke demiş, ümüğünü o kadar sıkmasaydım. E verdik elini, o kadar niye ümüğünü sıkıyorsun? E ilanı ben daha önce tuttum mu ama demiş. Ilanı ama ilanın da zehirlenmeden ölmesi de bir garip ya. İşte keser döner, sap döner, gün gelir hesap döner. İnsanın kılıçla kö... yaşayan kılıçla öldür gibi bir şey İnsanın işte. köpeğe ısırmasından daha büyük haber bu. Hay yılan mı? ısırıyor ama ölüyor. Ölüyor. Zehirlenen oldu. Zehirlenen yılan. İşte düşünecek bir konu daha sevgili dinleyiciler. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Çok güzel bir şarkı bu sevgili dinleyiciler. Önümüzdeki günlerde bol bol dinleyeceğiz Wall Bird, Blossom in the street. Blastom Zaten zamanını street. dinlemiş olmamız gerekirdi yeni bir şarkı diye. Hı -hı. Çok meraklısıysanız, niye bunlar konuşmaya başladı diyorsanız bizim sohbetimiz biter bitmez tekrar bu şarkıyı çalarız size. Ya. 283 milyar... Aman dikkat diyor Zeki 283 milyarda bir yaşanan bir olay yaşandığı bir. Peki sadece evet. yani olasılık olarak 283 milyar yılda bir. Yıl değil. 283 olasılık. milyarda bir. Olasılık. Bu. Peki kaç yılda bir yaşanır? 35 bin yılda bir mi? 283 milyar yılda bir yılda yaşanabilir. Bir yıl boyunca ama aralıksız. Nonstop evet. <gülüyor> bu mantıklı değil mi? Evet. <gülüyor> evet. E, ya da 283 milyar günde bir gün yaşanabilir Ay, Biyar çocuklar alakasız, rakamlar. Evet. İngiliz çift David ve Caitlyn Longu tanıyorsunuz. Hı hı. Tanımaz mıyız ya? Longlar yani. diye geçer. Tanımıyor musunuz? Hatta onların çok güzel bir şey var Long. Nerede yaşıyordu onlar? Long Island. Long Island. Hmm, onlar iki yıl önce biliyorsunuz, hatırlamıyorsunuz da ben defterime vardı. Araları bozuktu. Ee, Boşandılar. 20 yıl önce defterimiz vardı. mu? Hiç ee, yayın bildiğim, bildiğim bir tek şey bunlar çünkü Divorce var, fiance var <gülüyor> Yok halihazırda hazırda evliler kendileri hı hı. Ee, En azından beraberler Öyle bir söyleyelim ee, Ama 2 yıl önce 1 milyar pound kazanmışlardı piyangoda 1 milyar pound mu? Hı hı. Bir 1 şey şey milyar pound mu? O kadar para yoktur ya Kraliçe de yoktur 1 milyar pound ne demek ya Nereden Büyük kazanıyor? ikramiye Piyango. Piy yuh yuh. Bir yuh sene önce. yani ben bu da İki ne sene önce Bu da sene benim sene naif yapım yani yuh diyebiliyor Başka bir şey Senede de 100 milyon pound harcasalar şimdi rahat 800 milyon poundları hala olması lazım. Oktay bittiler diyorsan ben kulak çekmeye gidiyorum. Bu 1 milyon pound olabilir mi ya? 1 milyar pound. 1 milyon pound ya. Milyar pound için 1 mi? milyon Oktaylarla milyar arasında korkunç rakamlar, korkunç sıfırlar var. 1 milyon şartmışlar. pound olsun. Tamam 1 milyon pound diyelim herkes rahatlayabilir. <gülüyor> 2013 yılında 1 milyon pound kazanmıştı. Öyle meşhur olmuştu bu çift. Ee, ve ne olmuş? Ne olmuş? Yemişler mi? Geçen hafta bir kere daha kazanmışlar. Yuh. <gülüyor> bunlar şeye çevirmişler ya bankamatik gibi. Ben gideyim biraz şeye, para bitmiş ya. Neyse şans oynayayım oradan. Böyle bir şey var mı ya? İki kere, iki yılda iki kere büyük ikramiyenin çıktı çift yuh, olarak şu anda ya. şeye geçtiler. Kesin tanıdıkları Tahir. var. İngiliz, Piyango idaresi. Bunlar paralel İngiliz. Kripto İngiliz bunlar. Bunlar paralellikler Sevgili var, fark etmişsinizdir. Haberi ben daha önce okuduğum için biliyorum. Ama Fahir... Ee... Bir takım cümleler etti, Ege hiçbir cümle edemedi dikkat etmişsinizdir böyle bir etkisi vardı belki iki sefer büyük ikramiye sefer kazanmanın Sefer büyük... bir, bir kere bu arsızlık ayıp milletin hakkını gasp etti bence saygı duymak gerekiyor bir kere o kadar para bulmuşlar bak hala beraberler öyle parayı bulunca sapıtan bir çift değil tamam buldukları da Ve o kadar bir para değil ya ikinci buldukları para da bunun ödülü bence bu da ikinci fahir, bahar demiş bu da bu da ikinci bahar oldu bize fahir başka bir aşamaya geçti buldukları da o kadar büyük bir para değil aşamasına hemen geçti bir ezeyim ya bir yerden ezeyim ya 1 milyon pap dedi nedir ki yeri geliyor bir gece daha Diktenmiştir herhalde değil mi? 2013'te çıkan ikramıya aldık. Valla yenir ha mumşar olup 1000 milyon Yenişler pound edin. E tabi canım sen git İngiltere'de bir tane ev almaya kalk. Kaç Al alacaksın? Ama. Al ama. İngiltere'nin Londra Çukuran bardağı bir bak bakalım daire fiyatları kaç para? öyle. Yani. de en fazla 50 yıllık Lease'li alıyorsun. Adam diyor ki 50 sene kullan sonra ben o gelir alırım face diyor. Face gibi bir şey Lease dedi. <gülüyor> Faça mı yani? Face Faça. Demeyim. Faça dediğimiz yani leasingin şeyi. Ne lease. çok şey bilmek zorundayız ya insan Vallahi. olarak. Ya arkadaş ayıptır ya. Ayıptır bir o kadar günahtır yapılmaz. Ya aldım bir kere. İnsanlar hemen. Sen bana değil git kraliçeye bağır ya. Düzgün kur sistemini. Sen kraliçeye bağır bilir miyim ya? Yani Kraliçenin bir, bir bakışı bir dille, şöyle kaşlarını düşüyor. kaldırıp bir baksa bana ben orada taş kesirim taş Kraliçe böyle olursun. koysun o zaman. Valla dilim lal olurum lal. Böyle talih dostlar başına demiş uzmanlar. uzmanlar Biz de dostlar da. başına diyoruz. <gülüyor> ne diyeceğini şaşırmış anladım Kadir'le. Hemen istatikçiler işte, falan oturmuşlar araştırma yapmışlar. Manyak manyak hesap yapmışlardı. Bize daha önce bunun hesabı düşer demiş adam olasılık ne? hesapla. Ya öyle. Ayrılı başarılar diyoruz kendilerine. Ben bir kere de bir şeyden biz o kadar umutlarla giriyoruz. Bir kere de. Biz Al bugün kazanalım. Perşembe git oyna. Tamam oynuyorum ne, abi. Ne, ne Bak bugün, bugün canlı yayında oynuyorum. Yarın. Ne bugün ne bir şeyler var işte. Bugün. Lotolu motolu bir şey. Bugün oynuyorum. Yarın fix bende. Yarın sabah band yayınımız var sevgili dinleyiciler Pazartesi sabahı canlı canlı karşınızda olacağız. Şimdiden güzel bir hafta son diliyoruz hepinize. Hoşçakalın.